aleyh ve a'li Değerli kardeşlerim bugün Büyük sahabelerden gene bir tanesinden bahsedeceğiz. O zat Abdullah bin Cahş. Abdullah bin Cahş. Cahş'ın oğlu Abdullah. Bu kişi, bu kişi Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in teyzesinin oğlu. Çünkü Ümeyme annesi, Ümeyme de Abdulmuttalib'in kızı. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in teyzesinin oğlu. Aynı zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de kaynı oluyor. Çünkü Abdullah Zeynep bini Abdullah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımın ismi Zeynep, Abdullah'ın kızı. Dolayısıyla Abdullah ne oluyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve de aynı zamanda Peygamber sallallahu kaynı olmuş oluyor. İslamiyet'e ilk girenlerden bir tanesi Abdullah bin Cahiş hazretleri. Ve İslam'da ilk defa kendisine İslam sancağı verilen emir diye anılan ilk defa seriye olaraktan askerin dışında gözlemci olaraktan gönderilen bir kişidir kendisi. Abdullah bin Cahiş hazretleri. Cahiş biliyorsunuz cahiliyette, cahiliyette bazı galiz sert sözlerle kelimelerle isim verirlerdi. Cahiş'in manası huzurdan dışarı sıpa demek. Küçük bir hayvan sıpa demek. Bundan dolayı biz bu tabi kişiyi bu şeyden tenzih ediyoruz ama ismin mahiyetinde olaraktan bu kişi bu, bu isimle söylememizde bir sakıncası yok. Esma'l-Abdu'Ali Esma isimler illetlendirilmez, sebeplendirilmez. Bu şekilde verilmiştir bu iş. Büyük bir sahabedir kendisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin akrabasıdır. İslamiyet'e ilk gelenlerden kişidir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa buna İslam sancağını vermiştir gözlemci olaraktan sekizcisinin başına gözlemci olaraktan bunu Taif'le Mekke'nin arasında Nahle denilen yere göndermiştir ve kendisine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gönderirken buna gönderirken İslamiyet'e ilk girdiğinden dolayı gönderirken buna bir daha tavsiyelerde bulunmuştur allah Resulü tavsiyelerde bulunmuştur Bu zat Habeşe'ye hicret edenlerden bir tanesidir ailesiyle gitmiştir, hicret etmiştir Habezistan'a. Daha sonra Medine-i Münevvere'ye hicret edenlerden ikincisidir. Çünkü birincisi Beni Selem'e, Ebu Selem'e hazretleri hicret etmiştir. İkincisi de Abdullah Bini Cahiş hazretleri Medine-i Münevvere'ye hicret eden kişilerden birisi de budur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini çok severdi, sayardı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, daril arkama girmezden önce Kendisi Müslüman olmuştur. Abdullah bin Hicari Hazretleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Medine-i Münevvere'ye hicret etmesinde izin verdiğinde bu kişi canı gönülden hicret etmiştir. Ama bu kişinin hicret etmesi... E Tam eşmel ve şamildi Çünkü Habeşistan'a hicret etmesi sadece kendisi birkaç tane akrabasıyla olmuştur. Ama bunda hicret etmesi hem kendisi, hem ailesi, hem çocukları, hem torunları hepsi birden hicret etmiştir. Ve hicret ettikten sonra kendisi varlıklı bir kişi evlerinin de en güzel evleri olan bir zatıydı. Evlerini böylece bırakmışlardır. Allah rızası için bırakmışlardır. Allah rızası için bırakmışlardır. Ve ne zaman ki Mekke'yi mükerremeden ayrıldıktan sonra Gözlerini dükmüş tekrar evlerine bakmıştır Üzüntüyle ayrılmıştır Değerli kardeşlerim kolay değildir bir kişi Büyüdüğü yerde doğduğu yerde Toprağla haşir neşir olduğu yerde çocukluk yer oynadığı yerde arkadaşlarıyla beraber samimi, samimiyet kurmuş olduğu yerde Terk etmesi hakikaten de kolay bir olay değildir Ama İslam uğruna gelince Allah rızasına gelince Bunların hepsi çok kolay oluyor. Çünkü bunun başında Allah'ın rızasını kesbetmek, Allah'ın rızasını kazanmak var. Bundan dolayı da hiç tereddüt etmeden Abdullah bin Cahiş bütün akrabalaraktan, varlığını bırakaraktan, o güzel dikili evlerini bırakaraktan Medine-i Münevvere'ye hicret etmiştir. Medine-i Münevvere'ye hicret edince geriye kalan Abdullah bin Öbeyi, Rabbi abi gibi ondan sonra... Ebu Cehiller gibi dediler ki Gelin bakalım Medine'ye giden kişilerin evlerini bir kontrol edelim Kimler gitti kimler kaldı diye bir gezintiye çıktılar Dolaşırken Abdullah bin Cahiş hazretlerinin evine geldiler Evine girince girdikten sonra e, Kendi eşyası gibi kendi serveti gibi tasarruf etmeye başladı Ebu Cehil Tasarruf etmeye başladı tabii ki kolay bir mesele değildir Evinde yaşadığın, bıraktığın eşyaları terk edip de gitmek kolay değildir ve bunun üzerine, bunun üzerine Hazreti Abdullah bini Hazretleri duydu Medine Münevvere'de ki evine gelmiş, Ebu Cehil eşyalarıyla oynamış bir dahi eşyadan el koymuş. Bunu duyunca Allah'ın Resulüne şöyle dedi: ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, Allah düşmanı benim evime gelmiş, evimde eşyalarımı almış, bazı şeyleri kırmış." deyince Allah'ın Resulü şöyle buyurdu ona ele atardı ya Abdullah istemez misin ey Abdullah Allah sana bu evin karşılığı cennette bir ev versin bunu istemez misin deyince Kale dedi ki bela evet ya Resulallah bu evlerimin karşılığını Allah bana kıyamette bana cennet nasip eylesin dedi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Abdullah bin Cahiş hazretleri evet Medine-i Münevvere'ye geldi Geldikten sonra medine Münevvere'ye geldikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buna bir görev verdi Sekiz tane kişi seçti Sekiz tane kişiden dedi ki İçinizde dedi Aclığa sabreden Susuzluğa sabreden Bir kişinizi başınıza amir kılacağım dedi Bir kişiyi başınıza amir kılacağım Ve sancağı ona vereceğim dedi Diğer sahabeler elbette ki Buna karşı bir şey diyemeyeceklerdi. Seman vata. Ya Rasulallah, sana itaat ederiz. Senin sözün her şeyimizin başındadır. diyerekten 8 kişinin başına İslam sancağını verdi ve emir kıldı. İlk defa, ilk defa deniliyor ki İslam'da kendisine sancak verilen ve emir diye anılan bir kişidir Abdullah bin Cahiş Hazretleri. Ve gideceği yönü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara belirtti. Şu yöne gideceksiniz dedi. Eline de bir de mektup verdi. Abdullah bin Cahiş Hazretlerin eline. Ancak Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem dedi ki: "Ya Abdullah, bu mektubu açmayacaksın. İki gün yürüdükten sonra, yol aldıktan sonra bu mektubu açacaksın." dedi. Ondan sonra okuyacaksın bu mektubun içindeki neyse hem kendin anlayacaksın, izah edeceksin başkalarına hem de kendin bunun mu gereğince amel yapacaksın diye buyurdu. İki gün yürüdükten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyesinin üzerine mektubu açtı. Mektubu açtıktan sonra mektupta şöyle diyordu. Ey Abdullah Ey Abdullah Bu mektubu açıp okuduktan sonra Nahle'ye kadar gideceksiniz. Nahle Mekke ile Medine'nin arasında bir yer Nahle denilen Mekke ile Medine arasında bir yer Oraya kadar gideceksiniz. Orada Kureyşlerin gidenlerini, gelenleri gözetleyeceksiniz. Peyderpey bana haber ulaştıracaksınız. Peyderpey bana haber olacak, uzaklaştıracaksınız uzaklaştır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mektubunda kendisine bu şekilde izah ediyordu. Mektup okuduktan sonra Hazreti Abdullah buyurdu diğer arkadaşlarına. Ey arkadaşlar, bizler Nahle'ye kadar gideceğiz. Nahle'de oradaki görevimiz şudur. Benimle beraber gitmek isteyenler varsa beraber gideceğiz. Ama gitmek isteyenler de istemeyin. Yoksa zorlamıyorum kimseyi. gitmeye bilirler dediler. Onun üzerine sekiz tane sahabeden bir tanesi de kendisi dediler ki: Sen manvata, sen ne arz ediyorsan, biz onu yerine getireceğiz. Ey Abdullah hiç endişe olmasın. Allah'ın Resulünün emri başımızın tacıdır. Asla bunda müretteb olma. Tevekkül al Allah. Allah'a tevekkül ol Biz seninle beraberiz dediler Vardılar lahleye Zaman geçti zemin geçti Daha sonra gözetliyorlar geceli gündüzlü Günlerden bir tane Biri birinde Baktılar ki bir kafile geliyor O kafile de Dört kişilik Develerin üzerinde ticari malları var Şimdi Kafileyi alalım dediler Aldıktan sonra ne yapalım dediler Araplarda daha önceleri Dört tane ay vardı. Zulkaade ve Zulhicce, Muharrem, verecek. Bu aylarda savaş etmek haramdı. Asla sava savaş etmezlerdi. Bu ayların hürmetine birbirlerine saygı ve hürmet gösterirler idi. O gün de o gün de son günücü bunun. Dediler ki, şimdi biz bu hürmet ayını bırakacak olursak bunlar Medine Hicaz Diyarına girecek. Hicaz Ziyan'a gelecek olursa orada mallarının canlarına emin olacak ne yapalım dediler. Aralığında istişaret ettiler. Acaba esir mi alalım? Acaba öldürelim mi? Deyince dediler ki yapacağımız bir şey kalmadı. Bugün son gündür Hicaz gelecek emin olacaklar. Canlarına, mallarına dolayısıyla biz bunları esir alalım dediler. Ve gittiler esir alırken onlardan bir tanesini öldürdüler. İkisini esir aldılar. Dördüncüsü de kaçtı. Dördüncüsü de kaçtı. Ona da ulaşamadılar. Bunun üzerine Abdullah ve diğer arkadaşları, esirleri, ganimetleri alaraktan Medine-i geldiler. Medine-i Münevvere'de Resul-i huzuruna çıkınca Allah'ın Resulü dedi ki Ben sizlere gidin onları esir alın veya öldürün veya bana ganimet getirin diye yazmadım. Böyle bir şey olmadı. Çok kötü gördü bunların hareketlerini. Çok da üzüldü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Niçin böyle yaptınız dedi Yapmayacaktınız dedi Benim emrimden dışarı çıktınız dedi Başkaları bana karşı Reklamcı yapacaksınız dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bunun üzerine ve diğer sahabeler Abdullah Biricah Hazretlerine ve diğerlerine karşı Öfke beslemeye başladılar Kolay bir öyle olay değil Allah'ın Resulü Emretmediği halde emretmediği halde getirsinler ve esir alsınlar, birisini de öldürsünler, beraberinde de galimet getirsinler. Ne yapılacak şimdi burada? Hayva, helekna dedi. Helak olduk. Yok olduk dedi Abdullah bin Cik Hazretleri. Nere gitseler azalanıyorlar. Sahabeleri görseler sahabeler yüz çeviriyorlar. Ve diyorlar ki sen Allah'ın emrin Resulü'nün ası geldin. Sen konuşulacak bir kişi değilsin. Sen işimizde yerin yoktur diyerekten İzlemeye başladılar. Abdullah bin Hazretleriyle diğer arkadaşlarını bunun üzerine yapacağını şaşırttı. Zaman geçiyor, zemin geçiyor ama çok zaman zor içerisinde geçiyor bunlara karşı. Bunun üzerine bunun üzerine dururken bir tane müjdeleyici geldi. Ey Abdullah müjdeleriyorum seni. Allah'tan Kur'an-ı Kerim geldi. Senin yapmış olduğun amelleri güzel olduğunu, met ettiğini... Bir sorumluluk taşımadığını izah etti diye kendisine müjde verdi. Ayeti kelimede değerli kardeşlerim şu ayeti kerime. Evet. Yeselûneke 'an eş-şehri'l-harâm, qâle qitâlun kul ve saddun 'an sabîlillâh ve küfrun bihî ve Bu ayeti kerime, bu ayeti kerim Bakara'nın 217. ayet-i kerimedir. 217. ayet-i kerimesi Hazreti Abdullah ve diğer arkadaşlar hakkında indi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü o kadar sevindi. O kadar sevindi ki dünyalar onun oldu. Tabet nefsühu. Nefsi hoş oldu. Onlara rıza gösterdi. Onlara barın açtı. Onlara güldü ve gülümsedi. Ve diğer sahabelerde Diğer sahabelerle onlara gittiler müjdelediler. Sizlere müjdeler olsun. Allah sizlerin yaptığınız amelleri güzel gördü, hoş gördü. Ne kadar güzel iş yapmışsınız diyerekten onları müjdelediler. Evet Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine, bunun üzerine sahabeleri sevindirdi ve kendisi sevindi. Onun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ganimetleri aldı. Çünkü çok büyük bir olaydı bu. İlk defa İslam'da, ilk defa, ilk defa böyle bir gözlemci çıkıyor, başlarına bir emir veriliyor, bir İslam sancağı veriliyor, bir kanimet geliyor. Ondan sonra bir tane müşrik hak yolunda öldürülüyor, öldürülüyor ve İslam sancağı olaraktan bir İslam diyarını kurum kurmasını mübeşir olaraktan meydana gelmesi büyük bir hadise oluyor. Çünkü daha önce böyle bir şey olmamış. Hiçbir tarafa askeri gözlemci gönderilmemiş. İlk defa gönderilen bir kişi Abdullah. İlk defa kendisine sancak verilmiş Abdullah. İlk defa bir emir olaraktan kendisine emir deniliyor Abdullah. İlk defa kanimet alınıyor. İlk defa esirler alınıyor. Altı tane olay birden meydana geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayeti kerimi elmesiyle de bu Olayların, olayların zuhur etmesi de Peygamber sallallahu çok sevindiriyor. Evet değerli kardeşlerim, hal böyle devam eder iken Bedir Muharebesi oluyor. Bedir Muharebesi oluyor. Bedir Muharebesi'nde büyük bir mücadele ediyorlar. Abdullah ve diğer arkadaşlar. Daha sonra Uhud Muharebesi meydana geliyor. Uhud Muharebesi'nde Sadı bin Abbas, Vakkas Hazretleri beraberdi zaten. Taife gittiklerinde Diyor ki ben diyor Uhud muharebesinde Abdullah'la beraber bir araya geldim diyor Abdullah'la beraber bir araya geldim diyor Savaşa girmezden önce Savaşa girmezden önce Abdullah bana dedi ki Ey Vakkas Dua etmiyor musun dedi bana diyor Ben dedim dua edeceğim Dedim diyor elimi kaldırdım diyor Elimi kaldırdım şu duaları yaptım diyor ya Rabbi, ey benim Allah'ım! İza karşılaştığım zaman el adu ve düşmanla karşılaştığım zaman felakkin raculen beni öyle bir kişiyle karşılaştır ki heyecanlı olsun, güçlü olsun, gayretli olsun ve öfkeli olsun. Onunla beraber dövüşeyim ve ben de döüştüreyim. Ben de onunla dövüşeyim, o benimle dövüşsün. Daha sonra, daha sonra bana zaferlik nasip eyle onu ben öldüreyim. Onu ben öldüreyim dedim dua ediyorum o da amin diye ellerini kaldırıyor ellerini kaldırıyor amin diyor daha sonra o dua etmeye başladı Abdullah şöyle dedi Allahum zukni ey benim Allah'ım bana, bana ver bir kişi ver şediden şiddetli harduhu şedid öfkeli besuhu çok şiddetli ukatiluhu ben onunla dövüşeyim ve yukatiluni o da benimle dövüşsin. Daha sonra o beni şehit düşüsün Burnumu kessin, kulağımı kessin Diye dua etti Ben de amin Amin diye dua ettim diyor Amin dedim diyor Daha sonra deyim ki ey benim Allah'ım Kıyamet gününde nişin burnun, nişin kulağın kesik Dediğinde deyim ki ey benim Allah'ım Senin uğruna Resulün uğruna işte şehit düştüm düşmanlarda da bana bunu yaptılar Deyin deyim diye sana cevap vereyim ey bendim Allah'ım diye dua etti diyor. Ben de buna karşı amin amin amin. Allah senin duanı kabul eylesin. Ey Abdullah diye dua ettim diyor. Amin dedim diyor. Evet Sa'd bin Ebû Vakkas Hazretleri diyor ki: "Lekat kanet daveti Abdullah. Abdullah'ın duası hayremmin daveti. Benim duamdan daha hayırlı oldu." diyor. "Felekat raituhu. gördüm onu." diyor. "Ahiren nahar" günün sonunda gördüm ki diyor Vakat kut ile şehit düşmüş ve mussülebihi azalarını parçalamışlar ve inne enfehu onun burnu ve uzunehu le lemuallekane ala şeceren bikayit bir iple ağacın başına as asılmış olaraktan gördüm diyor Allah onun duasını böyle kabul etmiş diyor onun duası ne güzel bir duaymış Allah kabul eylemiş benim duamdan daha çok güzelmiş onun duası diyor İsteber, istecab Allah daveti Abdullah. Allah Abdullah'ın duasını kabul eyledi ve kıramehu ona ikram etti. Bir şehadeti, şehadetle ikram etti. Kema ekraba bir khalehu seyidü şehida. Dayısı da Hamza da rıyalallahu anhu o, o da şehit düştü. Faavara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulü her ikisini de bir kabre defnetti. Gittiğimiz zaman görüyoruz Dağı'nın dibinde orada üç tane kabir var. Musab bin Umayr'ın kabri radıyallahu anhu ve Abdullah bin Cahiş hazretlerinin kabri ve Hazreti Hamza'nın kabri. Üç tane kabir var, üçü de bir arada. Tabi bu kabirler meselesine gelince Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer radıyallahu anhu Hazreti Ubeykullah da kabrinin dışındaki kabirlerin acaba onlar mı onlar değil midir? Allah bilir deriz. Ama bu üç tane kabre gelecek olursak bu üç tane kabir onlar onlardır. Çünkü haber mütevâtirdir. Cemaa ancamaa, cemaa ancamaa, cema, cema cemaatten cemaate, cemaatten cemaate, cemaatten cemaate gelen haberler mütevâtir olduğundan dolayı bu üç tane kabrin orada olduğuna yemin etsek o yemin doğrudur Ama diğer kabirlere gelecek olursak acaba onlar onlar mıdır? Onlar değil midir? Onu Allah bilir, onu Allah'a havale ederiz. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ikisini, bir üçünü bir kabre defnetti. Allah bunların kıyamet gününde, kıyamet gününde, yüzlerini güldürecek yaptığı cihatlarla dolayı bizler de Allah onların zümresine kataraktan yüzümüzü güldürsün. Kıyamet gününde, kıyamet gününde, mal ve evlat menfaat vermediği zamanda bizler de hakeza bizler de hakeza o zümreler içerisine Allah almayı nasip eylesin evet. Hazreti Allah gönlümüzü hoş kılsın günümüzü mübarek eylesin kalbimizi İslam'da müşacaf kıldığı, kıldığı gibi amelimizle de bizlere kayret vermeyi nasip eylesin ve ahiru davane. enil hamdü rabbil alemin ve sallallahu ala seyyine muhammed ve ala ala muhammed